Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Bir haftadan sonra tekrar paslaşmalarda birlikteyiz. Evet futbol dünyasında geçen hafta iki büyük olay vardı. Daha doğrusu birisi bu haftanın başına sarktı. Türkiye Futbol Federasyonu seçimi ama öncesinde de Çağlayan'da başlayan Şike davası duruşmalarıydı. Bir kısmını zaten geçen hafta konuşmuştuk ama önemli kısmı bizim programımızdan sonraya denk gelmişti. 14 Şubat'ta Silivri'de iddianame okunmasıyla başlayan Şike davasında Geçen hafta ilk tahliyeler çıktı, duruşma sonrasında ilk tahliyeler çıktı. E, çarşamba hariç 4 gün süren e, dava duruşmalarında öncelikle renkli anlar yaşandı, onu söyleyelim. Sanıkların savunmaları sırasında hakim, salon, sanıkların kendileri, gazetecilerin zaman zaman kahkahalarla e, geçirdiği bir duruşma e, süreci yaşadık. Ee, özellikle Abdullah Başak, sanık Abdullah Başak e, yaptığı savunmayla herkesi gülüp e, bir nevi eğlendirdi. Çünkü o kadar e, zor bir ortam ki orada insanların biraz sinirleri de e, açıkçası e, bozuluyor. Ve onun açısından bakarsak e, Abdullah Başak'a teşekkür etmek lazım. Kendisi bir kere... Ee, İlhan Ekşioğlu'nun yani Fenerbahçe As Başkanları'ndan İlhan Ekşioğlu'nun totemi. Bu, bu ne demek? İlhan Ekşioğlu e, bütün maç skorlarını Abdullah Başak'tan öğreniyor. Yani böyle bir to totem yapmış kendisine. Sanki o olmazsa, ona sormazsa e, yenilecek. Dolayısıyla hep ondan öğreniyor. Onun verdiği ım, Ha, e, elektrik iyi geliyor ona. Hasılı kelam e, onun dışında tabii e, duygusal anlarda yaşandı. Mesela tahliye olan Bülent Uygun savunmasını yaparken, başlarken daha doğrusu böyle bir e, sinir krizi yaşadı. Çünkü haklı olarak e, bir talebi vardı kendisinin. Eşiyle yaptığı özel konuşmaların <gülüyor> tapelerinin bu dava iddianamesinden, tapelerden çıkartılmasını talep etmişti. Ancak talebi bir türlü kabul edilmedi. O da bunu dile getirdi mahkeme başkanına savunmasının hemen başında. Ee, tabii sinirleri boşaldı ve dayanamayıp ağladı. Bunun dışında e, savunmalarda ilgi çeken bir konu da şuydu mesela. Mecnun ot yakmaz. Mecnun ot yakmaz. Şunu söyledi. Evet ben 90'larda böyle e, bir birtakım maceralara atıldım. E, haksızın da pardon, haklının da haksız kadar cesur oldu ya da namuslarına namussuzlar kadar cesur olduğu bir anlayıştan hareket ederek dedi ben, bir takım maceralarımız oldu. Ee, ancak daha sonra ben o hayatı bir kenara bıraktım. Sivas Spor yönetimine girdim. Başkan oldum. Ve aynı tırnak içinde legal bir alan seçtim kendime. Fakat ben burada kalmaya çalıştıkça beni aşağı çekiyorlar, dedi. Eee Ayrıca Trabzonspor yönetiminin değil de Trabzon çevresinden e, Sivas-Fenerbahçe maçı için bir milyon dolar bir teklif geldiğini söyledi. Bunu mahkemede de ifade etti ki zaten tapelerde de bu çok açık bir şekilde yazılıyor. Daha öncesinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım savunmasında yaptı söyledi. E, bunlar da çarpıcı olan bir çarpıcı noktada Tamer Yelkova'nın yine Fenerbahçe Mali İşler Genel Müdürü savcı ona şunu sordu. Eğer başkan dese ki bana 200 bin lira yolla şike yapacağım. Bu parayı verir misin? Tamer Kovan tabii böyle ben bordrol'la çalışan bir insanım. Emir koluyum dedi ve eğer yönetim kurulu kararı varsa ben parayı veririm. Yönetim kurulu karar rehterine işlenmişse ben veririm yani. Onu ne için, nasıl kullanacağı beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben başkandan gelen emri uygulamak zorundayım. Ayrıca ama dedi bazen çok acil durumlar olur. Yönetim kurulu kararı hemen getirilemez. O arada da veririm. Fakat bunu da sorarım. Yarın bana Hemen yönetim kurulu kararı getirecek misin? Getirirsen veririm. Bu e, duruşmaların en kritik açıklamalarından biriydi. E, bu çok önemli olarak adledildi. Önemli olarak adledilen bu konu belki de Tamer Yelkova'nın tahliyesini de belki de engellemiş olabilir. Çünkü e, dikkat çekici bir nokta olarak Herkes tarafından kabul edildi. Bu bir haftalık duruşma süresince ortaya çıkan tablo neydi peki? Yani Fenerbahçe'liler savunmalarında özetle ne dediler? Şimdi Aziz Yıldırım e, söylemiştik e, savunmasını e, bir dört ayak üzerine kurmuştu. Fenerbahçe tarihi kendi yaptığı hizmetler Efendim, söyleyeyim eee Başkanlık dönemi ve bu şike süreci geçmişten bugüne gelerek bir bütün olarak sundu ve ayrıca suçladığı bölümler vardı. Aziz Yıldırım şunu dedi İstanbul Organize Şube Müdürlüğü savcı ve bazı çevreler Fenerbahçe operasyon yapmıştır. Bu Fenerbahçeye ve Aziz Yıldırım'a yapılmış bir operasyondur. Bundan sonra Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olmayacaktır. Sosyal, yönetsel, ulusal meselelerde de topa girecektir. Özellikle bunu söyledi. Onun dışında. Fenerbahçe'lerin yaptığı savunmanın yani şike konusundaki savunmanın özeti ise şuydu. Trabzonspor geçen sene Fenerbahçe Manisa daha doğrusu Manisa Fenerbahçe maçıyla başlayan bir teşvik şike girişimleri gerçekleştiriyor. Trabzonspor Fenerbahçe iddiası bu. Fenerbahçe de bu süreçleri engellemeye çalışıyor. Yani diyor ki Duyum alıyor. Trabzon bir şey yapacak. Sanayi çeşitli yollarla o teşvik ya da şike girişimi engelliyor. Bu benim e, stratejik bir hata olarak gördüğüm nokta oldu. Çünkü niye? Madem Az Yıldırım savunmasında savcı Berke bir ironi yaptı. 600 daha 62-22 no şiddet yasasına göre bir kişi şike yapıldığını biliyorsa, duyuyorsa bunu derhal ortaya çıkartacak şekilde hareket etmeli. Yani hemen operasyonu çekeceksin. Şu şu şu kulüpler şunu yapmıştır. Ya bunu ihbar edeceksin ya da yetkiliysen direkt müdahale edeceksin. Bunu yapmayıp bir süreci takip ediyorsan yani oturuyorsun işte Fenerbahçe bu hafta şu maçta şike yapacak. Bekliyorsun sonuna kadar Fenerbahçe o maçı oynuyor kazanıyor. Sonra dönüyorsun etrafındakilere. Bakın ben demiştim. Sonra diyorsun ki önümüzdeki hafta şu maaşı da yapacak. Allah Allah. E o zaman sen ya da etrafındakiler nasıl olsa fena bir Hadi gidelim buna bahis oynayalım. Diyebilir. Az Yıldırım da onu dedi. Acaba bahis mi oynadılar? Emniyettekiler ve savcı. Tabi ironi yapıyor. Hani orada demek istiyor ki yani bu kadar inanışlıydıysanız bu konuda bizim suçlu olduğumuz konusunda, bir şeyler yaptığımız konusunda niçin müdahale etmediniz demeye getiriyor. Ama sonra yaptıkları savunmalar göz önüne alındığında aynı soruya Fenerbahçe'de muhatap olabilir. Şöyle ki, siz Trabzonspor'un bir takım girişimlerde bulunduğunu biliyorduysanız niçin hemen ihbar etmediniz 62-22 sayılı yasaya göre? Hasılı yani savunmalar genel olarak iyi iyiydi ama böyle sadece rakipleri suçlayarak yani iddianamenin kendisinin bile çok ötesine geçerek rakipleri suçladığı zaman biraz kendinize dair suçlamalara dolaylı cevap vermiş oluyor. Olabilirsiniz böyle algınabilir. Evet arkadaşlar. Dilerseniz tahliye kısmında ikinci bölümde konuşalım, bir ara verelim. Akdeniz, senden aslımız Akdeniz, Akdeniz, senden aslımız Masmavi bir aydınlıktan gelir neslim Masmavi bir aydınlıktan gelir ne eslis? Asretini içimde derin bir sızı. Asretini içimde derin bir sızı. Yelinden tuzundan ayırma bizi. Yelinden tuzundan ayırma. Sızı maviyi derinlikteki alnımın yazısı maviyi derinlikteki asretini içimde derin bir sızı Hasretini içimde derin bir sızı. Yelinden tuzundan ayırma bizi. Yelinden tuzundan ayırma bizi. Ben Kenan Başaran, paslaşmalar devam ediyor. Radyo Havan'dasınız. Ee, tahliyeler konusu tabii ki en dramatik andı geçen hafta, Cuma günü. Sabah e, 8'de başlayan maraton, gece 3'de biber gazıyla bitti. Ee, karar aşamasına gelindikten sonra sanık yakınları, gazeteciler duruşma salonundan uzaklaştırıldı. O katta bulunmamıza bile izin verilmedi. E, gazeteciler olarak yine böyle şartları zorlayıp bir alt katta bekliyorduk. Sanık yakınları ise adliye binasının girişinde. O hemen e, işte insanların içeri girer girmez e, güvenlikten geçtikleri o büyük boş alanda beklediler. Yeni adliyeyi bilenler için söylüyorum ama yeni adliye devasa bir bina hemen işte güvenlik noktasından geçtikten sonra, çantalarınızı arama noktasından geçtikten sonra büyük geniş bir avlusu var. E, yüksek, yani tavana kadar yüksek, çok ferah e, bir bina. Tabi yine geçen hafta da söylemiştik, e, saray büyük ama duruşma salonlarının mekanı ve zamanı küçük, insanlara ayrılan zaman. Bu savunmalarda da öyle olduk. Hakim bir an önce karar verebilmek adına, sanıkların da isteği buydu, savunmaları ister istemez kısmak zorunda kaldı. Bir saat, iki saat konuşmayı planlayanlar 10 dakikaya yetinmek zorunda kaldılar. Neyse tahliyeler, tabi biz tahliyeleri şöyle öğreneceğimizi düşündük. Ya da daha doğrusu kararı şöyle öğreneceğimizi düşündük. İçeri gideriz. Biz de orada tanıklık ederiz ama öyle olmadı. Biz dışarıda tutulduk. E kapıda dedik o zaman bize hemen avukatlar çıkar bize söyler biz yine bildiririz. Ama hayır gece 3'e kadar orada bekleyen biz gazeteciler maalesef ilk bilen olmadık. İlk bilenler Fenerbahçe TV izleyenler oldu. Çünkü Fenerbahçe davanın taraflarından biri olmanın avantajıyla e, tabi olumsuz bir avantaj hiç taraf olmak istemezler elbet ama ee, madem sanıklar oradan bir Fenerbahçe TV muhabiri de içeri e, bir şekilde sokuldu avukatlar ve de güvenliğinde e, müsamahasıyla o da kendisi e, güzel bir şekilde e, cep telefonu açıp e, canlı olarak yayınlattı oradaki kararı. Bu da iyi tabii ki en iyisi. Çünkü bir önce insanlar öğrenmesi gerekiyordu. Herkes merak içerisindeydi. Ee, avukatlar çıktı. yeni tahliye ne öğrendik. Ee, Tabi Aziz Yıldırım ve Olgun Peker bu davanın bir ve iki numaralı e, sanıklar olarak geçiyorlar. Örgüt kurmakla itham ediliyorlar. Ee, gün boyu yaptım kulislerde zaten onların o akşam bırakılacağına dair ihtimal çok zayıftı. Öyle ya madem koca bir örgüt kurmakla suçlanıyorlar hemen ilk duruşmada bırakılacaklarını düşünmek pek akıl çağrı değildi. Çünkü teamüller var. Çünkü başka etkenler var. Adliye muhabirlerinden aldığımız yılların tecrübesi onlar. Bilgiler hep bunu gösteriyordu. Bu kadar büyük e, kamuoyun ilgilenen yani örgüt davalarında öyle hemen ilk duruşmada pek bırakmıyorlar. Teamüller böyle oluşmuş. Efendim ben söyleyeyim. Şimdi bundan sonraki davada e, Yıldırım Demirören'den tutun da birçok kişiye kadar gelip İfadeler ifadeler verilecek. 26 e, Mart'a ertelendi duruşma. 4 gün daha sürecek. 26-30 Mart arasında. Az yıldırın bırakılmadığını söyledik. Kimler bırakıldı? İşte Mecnut Yakmaz, Sivas Başkanı Bülent Uygun e, bırakıldı. Tamer Yelkovan bırakılmadı. Pardon onu e, karıştırıyorum. E, onun yerine onun yerine de denilmez. E, siz söyleyin. Eee Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe As Başkanı Biliyorsunuz cezaevinde bir takım sıkıntılar yaşamıştı. Ee, işte intihar teşebbüsünde vesaire bulunduğu iddia edilmişti. Ee, ama o sıkıntılara yakın belki de onları yaşadığını biliyoruz. Bir takım kaynaklardan doğrulatmıştık. Ben eşiyle röportaj yapmıştım. Ona da sormuştum. Bazı şeyleri yaşadığını o da kabul etmişti. Eee Cemil Turan, Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından o da bırakıldı. Coşkun Çalık, Ömer Ülkü ve Mehmet Yenice. Mehmet Yenice de o içerisindeki en yaşlı kimseydi. Bu yedi tahliye nasıl yorumlandı? Şöyle yorumlandı. Bundan sonra duruşmanın ee, daha doğrusu davadaki suçlamaların e, nitelik değiştireceği, yani örgüt suçlamasından yavaşça sportif bir suçlama alanına geçeceği söyleniyor. Yani olumlu olarak karşılandı. Şunu söyleyeyim, hakim Mehmet Ekinci siyasi davalarda hiç, çok ciddi olduğu söyleniyordu. Bu davada çok neşeli, çok e, sevecen bir tavır sergiledi herkese karşı. Onu da söylemek lazım. E, futbol tak futbolla ilgileniyor, seviyor. Zaten Fenerbahçe'yi tuttunda söyledi herkese. Böyle de bir durum var. E, zaten artık bu saatten sonra bu insanların tutuksuz yargılanmaları gerekiyor. Yasalı öyle öngörüyor. Ama iddianam öyle çetrefilli ki yani hangi yasa maddesinden yargılanıyor insanlar çok net değil. Yani hem dolandırıcılıktan hem de şikeden yargılanıyorlar. İki ayrı madde, iki ayrı yasa konusu oluyorlar. Biraz o karışıklıklar var. Hakim herhalde bir sonraki duruşmada bırakır diye beklenti oluştu. Son bölümde futbol federasyonu seçimlerini konuşalım. Şimdi bir arada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 için neler vermezdi aşkın en mavi zamanı bütün kuşlar yerdeler uçmayı unutmuşlar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 Seni duymak için neler vermezdim Nere vermezdim Aşkın en mavi zamanı Bu titreyen ben mi Ne günlerden haberim var Ne saatlerin ayarı Aşkın en mavi Zamanım. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Başlaşmaların son bölümündeyiz. Son bölümde e, futbol federasyonu seçimlerini konuşalım. Daha doğrusu seçim oyununu konuşalım. Yıldırım Demirören beşiktaş başkanı Türkiye Futbol Federasyonu 41. Başkanı oldu. Beşiktaşlar için oldukça sevindirici bir haber oldu bu çünkü. Yıllardır Yıldırım Demirören'in yönetim biçiminden hoşnutsuzlardı. Stadlarda şampiyon oldukları sezon bile şöyle bağırdılar: "Yıldırım Demirören yeter" diye. E, çünkü niye? Beşiktaş'ın bir e, şekli şemale bir duruşu vardır denilir. Ya, o duruş neydi? Mütevazı olmak. O duruş neydi? Rakiplerle cebelleşmeyen. O duruş neydi? Sadece kendi işine bakan. O duruş neydi? Emeğe dayalı bir futbol takımı, mücadeleye dayalı bir futbol takımı, alıntıya dayalı bir futbol takımı. Yani kendi öz kaynaklarının da içine kattığı genç ve tecrübeli oyuncuların omuz omuza verdiği bir takım. Yani bu sadece Süleyman Seba devriyle oluşmuş bir kültür değil. Bu Kuruluşundan beri oluşmuş bir kültürdü. Beşiktaş'ı bunu istiyordu. Ama aynı Beşiktaşlı, Şunu da kabul etmek lazım ki Seba'nın son dönemlerinde sıkılmıştı. Yani rakipler yıldız oyuncular getirip götürürken Beşiktaş'ın onlardan biraz e, geri düşmesi hep böyle mütevazı futbolcular alması tribünleri sıkmıştı açıkçası. Daha böyle girişken, daha böyle işte yıldız oyuncu getiren bir yönetim istiyorlardı. Kabul etmek lazım ki Bugün oluşan tabloda taraflarında büyük bir payı vardır. E ne oldu sonra? İlk başlar çok güzeldi. işte. Serdar Bilgi ile beraber başladı. 2003'te 100. yılda şampiyonlukta geldi. Ama işte Yıldırım Demirören ile beraber yüze yakın futbolcu alındı. Bir çoğu işte dünya çapında yıldızlar geldi gitti. Kulübün kimyasına uymadı aslında. Yani bu kulübün kimyasını bozdu. Epey bir hırpaladı. Taraftar da bunu nihayet gördü. Ve o yüzden Yıldırım Dömer'e hayır demeye başladı. E zaten borcu harcı biliyoruz. Şimdi bir 100 milyon liralık, liralık borcunu hibe, et, hibe ettiğini söyledi. Ama şarta şurta bağladı. Falan filan. Halbuki çıkarsınız ben sildim derim. Bakın Aziz Yıldırım cezaevinden açıklama yaptı. 30 milyon dolar bildiğim kadarı bir alacağı var. Tek kalemde sildiğini söyledi. Hiçbir şart şut da öne sürmedi. Ankara'daydık. Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerini izledim. Tabii çoktan seçmeli bir başkanlık yarışıydı. Ataksu gece Galatasaray'ın desteğini alamayınca 61 kişinin imzasını alıp aday bile olamadı. Ee, Yıldırım Demirören <gülüyor> gelen insanlara şeklinde olsa bir program bile sunmadı. Ee, şike sorunu nasıl çözeceğine dair hiçbir somut bir şey söylemedi. Kurulları değiştireceğim mi? Değiştirmeyeceğim mi? Fenerbahçe ile ne konuşun? Hiçbir şey söylemedi. Hep kapalı kapılar arkasında söylentiler olarak ortaya atılan iddialar çıktı. Sonra bunlar e, kamuoyunun verdiği tepkiye dayan e, göre yalanlandı. İşte yok öyle bir şey. Böyle bir şey söylemedik gibi. Yıldırım Demirören diyor ki, Şike sorunun Türk futbolunun sorunların %20'si. Yani tuhaf bir durum yani. Sen bizzat bu yüzden zaten seçiliyorsun yani. O %20'lik sorun seni bu koltuğa getiriyor. Çünkü büyük sorun o. <gülüyor> Neyse, e, tabii Yıldırım Dönme, Demir şunu yapmaya çalışıyor. İlk dakikadan itibaren insanları bu şike atmosferinden çıkartmaya çalışıyor. Fakat e, bunu başarması mümkün değil. Çünkü yaşayan bir süreç var. Her gün bir şey çıkıyor. Yarın öbür gün mahkemede birisi bir şey söyler. Kendisi ifade verecek. O ifadede e, yanlış demeyeyim de yani belki bir, öyle bir şey söyler ki kendisi bu süreci bir numaraya taşıyabilir. Ha, Hal ile bu birinci sorun. Önce bunu kabul etmek lazım. İkincisi e, çıkıp kürsüden şunu söylemeliydi. Ben Mevcut kurulları değiştireceğim ya da değiştirmeyeceğim. Değiştireceğim ama onların yaptığı çalışmanın aynısını devam ettireceğim. Yani geriye dönmeyeceğim tekrar. Fakat kurulları değiştireceğim ya da hayır hiçbir kurulu değiştirmiyorum. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu kurullar kararını verecek. Biz de bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Hayır Yıldırım Demirören Öyle bir şey demiyor. Kurul murul hak getire. Sanki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı her şeyin kararını verecek gibi davranıyor. Ben UEFA ile halledeceğim, onunla halledeceğim, bununla halledeceğim diyor. E tabi eğer herkes sadece ekonomik çıkar üzerinde birleşirse hakikaten hallederler. Kimse hukuku, ahlakı, etiği göz önüne almazsa elbette ki hallederler. Burada bakın, şunu da söylemek lazım. Kimse davadaki 8 takımın, başta Fenerbahçe olmak üzere, Beşiktaş'ın, Trabzon'un kalkın suçlu ilan edin demiyoruz. Ama hallederiz demekle aslında o takımları zaten baştan suçluyorsunuz. Mehmet aydınların yaptığı da buydu. Yani niçin siz bunu söylüyorsunuz? İşte sürmekte olan bir yargı var. Orada Fenerbahçe savunma yapıyor. Şimdi, Çözümlerden biri nedir? <gülüyor> i̇şte e, düşme olmayacak, alttan geçen dönem düşen takımların tazminatı vesaire derilecek falan 22 takımlı bir e, lig mesela planlanıyor. E, e, böyle çözüm ürettiğiniz zaman ben az yıldırım yerinde olsam isyan ederim yani. E, biz boşuna mı burada savunma yapıyoruz? Biz boşuna mı burada tutuklu halde yaşıyoruz? Derim yani. Aziz Yıldırım aklanmak istiyor. Fenerbahçe aklanmak istiyor ve bunu da mevcut hukuk süreçleri sonunda aklanmak istiyor. Bir şeyler üzeri örtülerek ya da bir şeyleri varmış gibi davranılıp sonra bakın biz bunları kapattık denilerek Fenerbahçe aklanmak istemiyor açacağız. Fenerbahçe bir noktadan sonra çok doğru bir e, program izlemeye başladı. En azından kamuoyuna yansıyanları söylüyorum. Kapalı kapılar arkasında neler konuşturuyor bilmiyorum ama şunu gördü Fenerbahçe. Düşürüyorsanız düşürün, düşüremiyorsanız da bekleyin diyor. Durum bu. Utlal Federasyonu seçimi dediğim gibi yapıldı. Yıldırım Demirören tek aday olarak çıktı. 253 delege geldi. Bunun 221'inden oy aldı ve Olay 2-3 saat içerisinde kapandı, bitti. Şimdi bakalım Yıldırım Demirören bizi Futbol Federasyonu Başkanı olarak nasıl ikna edecek bu sorunların çözüm konusuna getireceği projeleri merakla bekliyoruz. Kendisine tek destek vermeyen kulüp Bursaspor'du. Spor'du. Galatasaray verdi, vermedi arasında Gitti geldi, en son oy kullanmadı. Demirören'in federasyon başkanı olarak ilk e, milli maçı e, Bursa'da bug bugün oynanacak ama Demirören bu maçı izleyemeyecek. Hem Beşiktaş başkanı olarak Bursa sporların, Bursa sporların pek sevmediği bir isim hem de federasyonda desteklemedikleri bir isim. O da bunları göz önüne alarak bir takım bahanelerle Bursa'ya gitmeyeceğini açıkladı zaten. Evet, böyle bir başlangıç yapıyoruz. Artık gerisini siz düşünün. Ben Kenan Başaran paslaşmalarda birlikte olduk. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.